Allah'ın lütuflarıyla meydana gelen şeylerin, aşçı işarına herhangi bir iradenin ve irade sahibinin sahip çıkmasına karşı vicdani rahatsızlığım var. Her şeyi Allah'a verelim. Allah'a verelim ki işler onca olsun. Onun kudretine, onun kuvvetine, onun meşiyetine, onun plan, onun tedbir ve onun tedbirine göre olsun. Bize kalırsa bizim dar irade, iktidar ve imkanlarımızla olacakken bile olmaz. İkinci mesele eskiler kader bahsinde buna illeti tamme derlerdi. Yani Cenab-ı Hakk'ın meşiyeti esbabla taalluk etmezse, inzimam etmezse, ihtiran etmezse olacak şeyler olmaz. Nice güçlü Kudretli, kuvvetli insanlar vardır ki hayat boyu didinir dururlar da bir şey elde edemezler. Emsal söylememe bizim yok. Başınızı kaldırıp hayalinizle etrafınızı takip ettiğiniz zaman binlerce misalini bulursunuz. Nice dehalar vardır ki onlar bir dağın başında bağışlayın, büyük koyun sürüsünü gütmeye bile yaramamıştır. Demek ki güç, kuvvet, imkan olacak ama illeti tamme diyebileceğimiz şeyi tahakkuk etmedikten sonra bunlar bir mana ifade etse de ifade etmeleri gerekli olan gerçek mana ifade etmezler. Gerçek mana meşiyetin taalluku ile meydana gelir eskiler ifadesiyle. Allah dilerse olur. Ahd-i peymanımız var. Hazreti Sadık'ı masluk, Ma kan. وَمَا لَمْ يَشِعْ لَمْ der. Sabah, akşam dualarında üçer defa Allah neye ol deyivermişse olur. Neye de ol dememişse veya daha doğrusu olma demişse o da olmaz. Bu itibarla Cenab-ı Hak size verdiği kabiliyet, istidat ve bir araya gelme masariyeti Fikir birliği yapma masariyeti, büyük projeler, büyük fizibiliteler geliştirme masariyeti, bir taraftan bunlara lütfederken, bir taraftan da bunlara yine kaderde bahsi geçen bir tabirle arz edeyim, harici vücut noktayı nazarında aynı zamanda varlık bahşediyor. oluyor, oluyor. Tasarı da kalmıyor, düşünce de kalmıyor, didinmenizde kalmıyor. Bu da Ayrı bir masaliyettir. Yine irademizin dehline kadardır? Bir şey söyleyemeyeceğim ben. İrade bir şartı adiden ibarettir. Bir duadır. İnsanlar onunla Allah'a müracaat ederler. Onların arzu ve isteklerini Allah yaratır. Cebir yoktur. Ama insanlar yaptıkları fiillerin halikide değildir. Bununla beraber... Siz bazı şeylere muvaffak olursunuz. Olursunuz da hüsnü kabule masar olmaz. Harıl harıl halk size koşar. Himmetleriyle koşar, imkanlarıyla koşar, güçleriyle koşar, kuvvetleriyle koşar. Fakat hüsnü kabule masar olamazsınız. Allah siyanet etmez. Allah sizi korumaz. Ve dünyanın kapıları size kapalı olur. Gittiğiniz her yerde kapıları yüzünüze kapalı bulursunuz. Bu hususa sırlı, gizli bir ilahi inayet, riayet, kilaet diyeyim ben. Hususunu Allah Resulü şöyle işaret buyururlar. Benden sonra ordularım bir kalenin kapısına dayandıkları zaman bu şeriatı fıtriyeye göredir. Ne kalenin suru konuşur, ne duvarı konuşur, ne de burcu konuşur. Derler ki, içinizde Allah Resulü'nü gören var mı? Var derlerse şayet. Kalenin kapıları açılır. Çünkü onlar kivamında bir topluluktur. Çünkü tenasu milliyet prensibine göre onlar cihanın şeklini değiştirebilecek güçte, kuvvette, performanslı bir cemaattir. Başka bir kalenin kapısına dayanılır. Sorarlar, içinizde Allah Resulü'nü gören var mı? Yok. Onu görenlere gören var mı? Var. Yani tabiin kalenin kapıları açılır. Üç asır bir rivayette söylenir. Asırların en hayırlısı içinde bulunduğum asır. Sonra onu mütakip gelen asır, sonra onu mütakip gelen asır. Ve bu hadiste de yine bu üçleme vardır. Bu üçleme varsa Tebeyi tabiinde girer buraya. Bunlar Allah'a inanmanın yanı başında. Bu iman gücünü hayatlarına mal etme, çok iyi temsil etme. Açısından sahabe tabi'in tebe tabi'in denir. Sonra bu kıvamda insan gelmemiş midir? Mevzumuzun dışında istidradi olarak arz edeyim. Değişik aralıklarla gelmiştir. Gelmeseydi bizim tarihimiz şanla ihtişamla çok yakın bir döneme kadar devam etmezdi. Karahanlardan Selçuklulara, Selçuklulardan Osmanlılara uzanan çizgide şanlı tarihimiz dünya muvazenesinde kendine has misyonunu eda ederek aynı zamanda dünya muvazenesini sağlamıştır. Vüd vaz edilmesi dedim ben hüsnü kabule masar olmaz. Yani evvela siz bir sistem kurarsınız, mahkem bulur bu, belli şeylere masar olursunuz. Toplum eğer irdiyorsa bunu itiyorsa. Siz bir yönüyle didinir didinir yerinizde kalırsınız. Fakat hüsnü kabul gösteriliyorsa, değişik zamanlarda değişik vesilelerle arz etmiş ve sizin için vüt vaz edilmesi şeklinde arz etmişimdir, sunmuşumdur. Yani bu şu demektir, gökte Allah nazarında insanlara hüsnü kabul vaz edilirse ferden ve cemaaten, melekler arasında onlara hüsnü kabul vaz edilir. Ve sonra sahih hadis-i ifade buyurulduğu gibi arzda da onlara hüsnü kabul vaz edilir. Bütün ehli iman, imana istidadı olan herkes sinelerini açar, onları bağrılarına basarlar. Bu da ayrı bir mazhariyettir. Şimdi buraya kadar olan mazhariyetler sizin içinde iradeniz şöyle böyle olan masariyetlerdir. Meşiet ağırlıklı şeylerdir. İlahi irade yörüngeli şeylerdir. Dilemiş, duada bulunmuş, yakarışla bunları talep etmişsinizdir, Cenab-ı Hak da lütfetmiştir. Ve buraya kadar zannediyorum, ben bunları söylerken, senin dediğin bu şeylerin hepsi oldu ve biz bunların hepsine masarız, diyeceksiniz. Demek ki aynı zamanda bir hüsnü kabul de var. Ve buraya kadar... Allah'ın bize olan bu lütufları ne güzel ifade etmiş büyükler. Cüzi irade demişler. Mini irade demektir. Küçük. Bu cüz kelimesini bir bütünün en küçük parçasında kullanmışlar. Onun için maddenin en küçük parçası onun ötesinde ne vardı yok ona inmeyeceğiz. Atom. Bizimkiler cüz-i layete demişler. Maddenin bölünmeyen parçası. Cüz. İnsandaki de bu. Adeta atom gibi bir şey yani irade. Cüz-i layete gibi bir şey ki çağın büyük mütefekkiri cüz-i layete gibi elindeki o iradeyi de taşa çal. Meşiyeti ilahinin nasıl zuhur ettiğini göreceksin. Yani ona çok değer verme. Kullan fakat her şey buna bina edildi deme. O sadece senin için bir proje, bir plandan ibarettir. Gerçekten o plan, o proje üzerine, eğer o bir blokajsa, o blokaj üzerine tesis edilecek şeyi Kur'an Allah'tır Celle Celaluhu. Biz ehl-i sünnet olarak maziye ve mesaibe kader açısından bakarız. Geçmiş, geçmiş, yazı öyleymiş demektir. Ve musibetler öyle yazılmış ki başımıza öyle geldi der ve bununla bir yönden teselli oluruz. Yeniden o musibetleri kurcalayarak başımıza artmayız, musibeti ikileştirmeyiz. Ama geleceğe irade açısından bakarız. Benim arz edeceğim dördüncü husus da budur. Cenab-ı Hak meşiyet ve iradesiyle ihlas ve samimiyetinize lütufları olarak şahsi tedbirler, sevkler ve idareler değil, dehalar değil. Büyük mantıklar muhakemeler değil. Onlar yok demek değildir. Fakat kendi meşiyet ve iradesiyle Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem yolunda olmanın bedeli diyeyim ben. Bedeli olarak size büyük lütuflarda bulundu. O engin lütuflarını başımızdan eksik etmesin. Ama bakın buraya kadar olan bu şeylerin elden kaçırılmaması da ayrı bir masariyettir ve bu geleceğe baktığından şu andan itibaren, şu dakikadan itibaren gelecek dediğimiz zamanın parçasına dahil olduğundan dolayı sizin iradeleriniz açısından bu meseleyi ele alacağız. Siz isterseniz Allah havale ediyor. Allah bu mevzuda bizi affettiğinden biz de kullanacağız. اِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَتِبِ خَلْقٍ cedid. Dilerse sizi alır götürür. Sizin yerinize eskimiyen terü taze, aşkıyla, şevkiyle, hizmet felsefesiyle, hizmet düşüncesiyle dipdiri, canlı dirilişini tamamlamış bir cemaat getirir diyor. Ve bir tehdit ilkler olduğu gibi Ya eyyühellezine amenu. Bak iman edenler ilk hitap ederken sizi imanla serfiraz kıldığı iltifatıyla evvela karşısına alıyor. Ey iman edenler yani emniyete erenler yani Allah'a güvenmekle gerçekten emniyete mazhar olanlar. Yani imanla dünya ve ukba emniyetini garanti edenler. Şu söylediğim kelimelerin hepsine iman, amene, emniyet, itiman, emanet hepsi aynı kökten gelir. Hepsine taaluku vardır bunun. Men yertedde minkum. Bütün bu masariyetlerden sonra kim geriye adım atarsa, Aşkını, şevkini kaybederse, beden ve cismaniyeti adına beklentilere girerse, dünya gözünün içine girerse, ona gayeyi hayal olursa, dünyayı antriparantisi arz edeyim, atma demek değil, itme demek değildir. Dünyayı hevesatınıza, cismaniyetinize bakan yanlarıyla kalben terk etmek kesben sımsıkı tutmak, kalbinizin içinde yer vermemek, fakat mesai sahasının dışına da itmemek, bu muvazene içinde ona sahip çıkmak. Ama gerçekte Allah'ın dinini ila etmeyi gayeyi hayal, eskiler öyle derlerdi. İsterseniz idealle karşılayabilirsiniz, mefkureyle, Ziya Gökalp'ın bize emanet ettiği mefkureyle karşılayabilirsiniz. Gayeyi hayal etmezse Allah meçhul, ayrı bir kavim getirir. Şumu şumu diyemezsiniz. Tenmin, tenkir içindir. Meçhul bir kavim getirir. Ve bu meçhuliyet şunu da ifade eder. İhata edemeyeceğiniz kadar muhteşem bir kavim. Bilemeyeceğiniz şekilde nevzuhurlarla ortaya çıkacak bir kavim. Ve nitekim öyle olmuştur. Bununla sahabe tabi'in tehdit edilirken arkadan Emeviler zuhur etmiştir beklenmeyen bir şeydir ve dine büyük hizmet yapmışlardır bazılarının zararları yanında Ya yine beklenmediği şekilde Emeviler sımsıkı tutuyorlardı onu ve hakimiyet prensiplerini çok iyi biliyorlardı ama hiç beklemiyorlardı birdenbire Abbasiler çıktı karşılarına ve bu muhteşem devlet Denizlerdeki güç ve hakimiyeti de elde ettiği bir dönemde birdenbire karşılarına Selçuklular çıktı. Asya'da Müslümanlık başlamıştı, oluyordu zaten. Karahanlılar çoktan hakimiyet kurmuşlardı. Ama Bağdat'ta hilafet emniyeti artık sizin soyunuz olan Selçuklulara devre teslim ediliyor. Biz bu işi bu ağır yükü götüremiyoruz, siz alın. El-Kaim döneminde Tuğrul Bey vasıtasıyla. Ve sonra gerisini biliyorsunuz Alparslanlarla, Melikşahlarla, Kılıçarslanlarla, Anadolu'da göğüs göğüse kavga ederek, defaatle göğüsleyen altın soyunuzda siz biliyorsunuz bunu. Ve bunlar da sarsıntıya girdikleri dönemde, yıkılma satım haline girdikleri dönemde Söğüt'te bir tırtıl bir Söğüt'ün baharında bir Yusufçuk olmaya çalışıyordu. Bir kelebek olmaya çalışıyordu. Ve zamanlı oldu. Hiç beklenmiyordu. Sıkıştırılmış orada bileceğim bilmem neresinde bir köyünde çadırlarda yaşayan insanların yeniden insanlığın kaderine hükmedecek bir toplumun meydana gelmesi, bir milletin meydana gelmesi, batı bekçiliğin karakolculuğunun yeniden birileri tarafından Vazife olarak terhîd edilmesi meselesi kimsenin aklına gelmiyordu ama Allah Celle Celalü öyle planlamıştı. Men yertedde minkum an dinihi fesoufe yati illahu biqawmin. nasib kavm, yuhibbuhum. Allah onları sever. Güt vaz edilme dedim ya. Kapıların size açılması dedim ya. Hiç farkına varmadan Deha'nın köyüne uğramadan Büyük feraset ve kiyasetlerle oturup kalkmadan siz deha ile ulaşılamayan, fetanetle ulaşılamayan, ferasetle ulaşılamayan, kiyasetle ulaşılamayan bir masariyet içinde misiniz değil misiniz? Rica ediyorum. Kazanma bir lütuf bir masariyettir. Fakat onu korumak, muhafaza etmek ondan daha büyük bir lütuf, ondan daha büyük bir masariyettir. Allah'ın size verdiği bütün imkanları kullanacaksınız. Elinizdeki meşale neyse yanacak, mum gibi tahtıya da yanacak. Ve işte o zaman bu sırlı bir elektrik düğmesine dokunmuş gibi olacak. Bunu da yine Kur'an'dan istimbat ediyoruz. Hani hatırlarsınız çent defa biraz da kulaklarınızı tırmalayacak şekilde sevimsiz çığlıklarla belki bağırarak Meta ne zaman ama وَزُزِّلُوا Hatta يَقُولَ الْرَسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللّٰهِ Sizden evvelkilerin başlarına gelenler, başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sanıyorsunuz? Onlar çeşit çeşit imtihanlara tabi tutuldular. Elli bin türlü handikaba maruz kaldılar. Ne korkunç varyantları açtılar. Çent defa değirmen taşlarında eziliyor gibi ezildi, ütüldüler. Kaç defa adeta tantların paletlerinde presleniyor gibi preslendiler. Ve öyle sarsıldılar ki Nebi ve arkasındakiler esbabın bir külliye sukutu karşısında nuru tevhide sığınarak metane dediler. Sırr-ı ahadiyet içinde Allah tecelli etti. Elâ inne nâsrallâhi dedi. Terminolojimizi bilen bilir bunu. Nuru tevhid nedir? Sebep bil külliye sukut ettiği yerde. Artık dayanacak sebep kalmadığı yerde insan zelzeleye maruz kalan, yangına maruz kalan, vicdanından geldiği gibi Allah diye haykırması manasında Allah diyeceksiniz ve Allah da size hususi iltifatta bulunacak ki, bu sırrı vahidiyet değil, sırrı ehadiyettir. Cemali tecellidir. İltifat buğutlu tecellidir. İltifat televünlü tecellidir. Siz, nuru tevhide ulaşınca, Allah birliği aydınlığında eşya ve hadiseleri görünce, her şeye öyle bakıp öyle yaklaşınca, Cenab-ı Hak da, sırr ahadiyetle size teveccüh edecek, sizin zulmetli gecelerinizi Yunus Aleyhisselam'a yaptığı gibi aydınlık gündüzlere çevirecek. Meta diyeceksiniz, yardım ne zaman? Ela inna nesrallâhi karîb. Bu sizin bittiğiniz zaman demektir. Bütün gücünüzü kullandığınız zaman demektir. Size ait artık ne silah ne de cephane adına bir şeyin kalmadığı an demektir. İşte o zaman sonsuz kudret, sonsuz meşri adeta kullarım kendilerine düşen her şeyi yaptılar. İmtihanı kazandılar. Bu merasimi çok güzel noktaladılar. Meleği âlânın sakinlerine iyi bir şey gösterdiler, sergilediler. Şimdi zaten hep öyle yapar. Şimdi meşri etle taalluk etme sırası bendi. Bu dünyada da böyledir, suhbada da böyledir. Hani yine say hadis anlatır. Ukba'da enbiya şefaat eder, enbiyalar sultanı şefaat eder, evliya şefaat eder, asfiyah şefaat eder, hatta makbul kullar şefaat eder. Ve bunların hepsiyle bir kısım yükü ağır olan insanlar geçilmez yollardan geçer, aşılmaz köprülere aşar ve ulaşacağı yere ulaşır. Allah Resulü buyuruyor ki, hem de tebessüm ederek, Cenab-ı Hak buyurur ki, şimdi kurtarma sırası bende el neyse o elin daldırılması neyse daldırılan yer neresiyse elini daldırır ve milyonlarca insan oradan onun inayetiyle çıkarılır Allah o azaba bizi tuçar etmesin ederse ilk şefaat faslında bizlere halas lütfeylesin o dakikaya kadar işin uzamasına rahmeti müsaade etmez inşallah bizim hakkımızda müsaade etmesin. Eğer öyle bir talihsizliğe duçar olursak Allah hiç olmazsa o son şanslardan eylesin diyeyim Bizi ala kadar eden şey şudur. Hali çok iyi değerlendirme, zamanı çok iyi değerlendirme, iradenin hakkını verme. Allah size bir irade vermiştir. Gayri iradi varlıklar iradesizlikleriyle ulaştıkları noktayı siz iradenizle yakalamaya çalışacaksınız. İşte bundan sonraki işler sizden öyle seviyeli bir irade istiyor. Allah inşallah şu dakikaya kadar lütfettiği şeyleri bundan sonrakilerini lütfeder. Bir küçük Açıklama yakıp para Adi ibn Hatim'in bir şeyler arz edeceğim. Benzer bir meseleyi Enes de anlatıyor. Hüzur-u Risalet penahide oturuyordum diyor. Buhari Müslüm naklediyor. Tey tarafından gelip dediler ki Ya Allah eşkıya iflah etmiyor. Daha sıkışık günlerin yaşandığı dönemdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ...teselli isteyen... ...ve eşkıyanın önlenmesini isteyen... ...bu insanlara karşı şöyle buyurdular. Bir gün gelecek... ...Hadramut'tan, San'a'dan... ...kadın, zayine diyor Arapça. Kalkacak, Mekke'ye kadar... ...yolculuk yapacak... ...vahşi hayvandan... ...canavardan başa hiç kimseden... ...endişesi olmayacak. Yani 20 gün bir kadın... Yollarda ırzından namusundan emin yolculuk yapacak. Yeryüzünde emniyet o denli teessüs edecek buyurdular. O diyor böyle derken ben aklımdan geçiriyordum. O zaman acaba ya Resulallah tey eşkiyaları nereye gidecek diyordum. Fakirlikten şikayet edildi ve buyurdular ki bir gün Sasanilerin hazineleri aranızda taksim edilecek ve bir gün gelecek o seviyeye ulaşacaksınız ki fert elinde zekatı sadakası dolaşacak da o sadakayı zekatı kabul edecek kadar fakir bulamayacak elinde evine dönecek. Buna da çok aklım yatmadı. Fakat ben bunları daha sonra sahabinin sonuna doğru ben bunların hepsinin tahakkuk ettiğini gördüm. Bir de cennetle müjdelemişti. Bu ikisinin çıktığını gördüğüme göre inanıyorum ki haber verdiği o üçüncü şey de olacaktır. Evet bir gün gelecek Hz. Sadık-ı Masluk Tuba'lil-Guraba Ellezîne yüslihûne ma efsedahun nâz Büyük çoğunluğuyla insanların anarşiye kargaşaya kaçtığı fesadı iş edindiği, yeryüzünde sürekli fesat çıkardığı dönemde, bütün tesdiklere rağmen, selah yolunu tutup temsil edenler, selah da muvaffak olacaklar buyurmuş, müjdesini vermiş, ikinci dirilişe doğru sizi şahlandırmış ve yeniden din adına yeni bir dirilişten bahisler açmış, bu mevzuda sizi ümitlendirmiş, içlerinize inşirah salmış. Şu ana kadar olan şeylerin o çizgide cereyan ettiğini görüyoruz. Ve inanıyoruz ki, şu ana kadar olan şeyleri devam ve temad ettirecek Allah Celle Celaluhu, bundan sonrakilerinde lütfedip ikmal edecektir. Niye? Çünkü onun her işinde şunu görüyoruz. Bir iş lütfediyor, çok defa, sonra ihmal ettiriyor, o işi şükürle noktalıyor. Yoksa tattırma doyurmama, ağza tat erzumlan ifadesiyle karna şıvan doyurmama nimeti nikmete çevirir, sevgiyi adavete çevirir, alakayı alakasıza çevirir. Allah aramızda olan bu alakayı koparmaz nimetini nikmete çevirmez. Sevgimizi düşmanlığa döndürmez. Vermeye başladığı bu nimeti nimeti tamamlamak suretiyle öyle bekliyor, öyle zannediyoruz. Bir üstünüzden kapısı daha açayım bakın. bakın da. Öyle bekliyoruz, öyle zannediyoruz. Benim arz şeklim Cehenneme götürürken derdes etmişler, götürüyorlar kulu. Dönüp geriye bakıyor. Allah ne sağdadır, ne soldadır, ne öndedir, ne arkadadır, cihetlerden münezzebtir, mukaddestir, Ta Allah. Hz. Hakkiden ne yerlerde, ne göklerde, ne sağ sol ve ön-artta cihetlerden münezzebtir. sağ solu yoktur onun. Ki hiç olmaz. Mekan Allah. Ama dönüp arkaya bakıyor. Cenab-ı Hak bilir niye arkaya baktığını. Sorun kuluma niye arkaya bakıyor. İşte o kadar bir imkan verilir. Buna imhal da dener. Hani mahkemelerde, hukukta geçen mehil verme var mı? İfhal babından imhal. Döner der ki Allah'ım senin hakkındaki zannım hiç de böyle değildi benim. Ben hep sana şöyle inanmıştım. Düşsem de elimden tutup kaldıracak bir Rabbim var. Bitssem de beni yeniden ihya edecek bir Rabbim var. Yollar bütünüyle sarpa sarsa da beni kanatlandıracak bir Rabbim var yani demek istiyor. Ve Allah da buyuruyor En zann-i abd-i bi Kulum benim hakkımdaki zannı neyse, beni nasıl düşünüyor, nasıl tasavvur ediyor, bana nasıl bakıyor, bakış zaviyesi neyse, ben de ona öyle muamele ederim. Anladınız mı? Zannımız o, zannım o ki affolam, affolmazsam yanı olam. Zannım o ki hedefli olan şeyi bulam, bulamazsam yanı olam. Bu yollarda gayesiz, idalsiz, mefkuresiz, takılıp bir yerde mi kalam? Dilbeste olduk. Bütün hayatımızı ona göre örgüledik, programladık. Bir kompütür gibi ona göre doldurulduk. Kompütür edildik. Ve diyoruz ki bir gün şu iki büklüm insanlığın rükûsunu Allah sonu erdirsin. Artık bir semi limen hamidet desin. Evet Allah bize yeni bir nimeti oldu. O nimeti avazımız çıktığı kadar haykırıyor. Allah'a hamd edenlerin hamdini işitir diyor. Belimizi doğrultuyoruz. Yeter artık bu rükû, yeter artık bu sücud. Eğer bir kulluk namazı kılıyorsak onun bir kıyamı, bir tahiyyatı, bir kadesi Hatta ondan bir ferahı, bir evrad-ı eskârla, cuşişi bir heyecanı da olmalı. Ve bunların hepsi onun lutuflarına bakıp bakıp biz sinelerimizde canlandırıyoruz. Hepsi bizim beklentiler perspektifimizde. Bekliyoruz. Verdikleriyle imrendirmiş. Verdikleriyle bizi beklentilere salmış verdikleriyle sinirlerimizi havalandırmış, coşturmuş, heyecana sevk etmiş. Vereceklerin mevzuunda bize fikirler vermiş. Hem zaten daha sonra vereceklerini vermeseydi bize bu verme arzusunu vermezdi. İstiyoruz. Ve yine okuduğunuz kitaplarda Sadiden alınma. Eğer nihoyidot, nedadet cahdir. Eğer vermeseydi istemeyi vermezdi. Demek verecek ki size isteme duygusunu vermiş. İsteme fiiline muvaffak kılmış. Sabah akşam istiyorsunuz ağzınızda. Kim bilir içinizde ne kadar kuruyorsunuz bunu. Kurmasanız cihanın dört bir yanında bu iş için dolaşır mısınız? Harun Reşid'in vezirinin hani bir isteği vardır? Harun Reşid'in veziri o bermekilerden bizim Kanuni Sultan İbrahim'in şeyine benzer, talihine benzer. Cafer. Bermeki Cafer. Kıskanırlar onu. Niye padişah buna bu kadar iltifat ediyor? Sadra alıyor bunu. Ta baş köşede oturuyor. Bir gün hani ona da bilmem, biz ülufe biliriz de öyle büyük o üzereye dağıtılana ne denir ben bilemeyeceğim onu. Büyük ülufe. Bilgiye, cehalette bir buut kazandırayım. Bilgisizliğe. Büyük ülufe. Herkese bir şeyler veriyor ve onların yanında Cafer'i de çağırıyor. Sana da diyor, istersen 10 bin altın vereyim. İstemem diyor hünkârım. Ey canım 100 bin versem, istemem diyor. Bir milyon versem istemem diyor hünkârım. Canım servetimin çeyreğine Bunu sana temlik etsem veya bunu sana bıraksam istemem hünkârım diyor. Yarısını canım onu da istemem. Bütün servetimi versem istemem hünkârım diyor. E ne istersin? Hünkârım ben sadece seni isterim diyor. Başka şey istemem. Çünkü sen benim olunca zaten senin her şeyin benim olur diyor. Bunu anlatanlar menkübede, Mevlana gibi kimseler aslında Allah'ın rızası. Bu Allah bizim olursa her şey bizim olur. Enbiya izan mantıkı. Ama biz ona vahyin sırlarına göre bir akıl, vahyin sırlarını kavrama, buğutları, ölçüler içinde bir akıl, bir fetanet diyoruz. Ve ma es'elikum aleyhim min ecr. Karşılığında bir şey istemiyoruz. Sadece seni istiyoruz, değil mi? Sahabeye ibadet şuuru kazandırmada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in metodu deniyor. Bu çok su götürür bir hamur. Çok. Çok sıkıştırılmış bir soru. Bu soru kendi ölçüsünde sıkıştırılmış bir cevap verilse fezayı ıtlakta gezen fındık kadar, ceviz kadar, olduğu halde küre-i kadar ağırlığı olan cisimler gibi sıkışmış bir cisim olur. Ama ben aslında öyle sıkıştırmış şeylerden uzağım. Öyle sıkıştırmış ciddi öz şeyler de veremem. Onu söz sultanları verir. Sahabeye kazandırılan şuur. En birincisi ben onu bir sözle dileyeyim. Cenab-ı Hak şuurla ve şuurlu olarak bizi hakkata uyarsın. Şuuru İslam hakkındaki şuuru zırabımızın silinmez kaynağı haline getirsin. Şuurla sinelerimize öyle izraf tohumları eksin ki başkaları huzura kavuşacağına kadar bize kendi huzurumuzu, sıcak yuvamızdı hülülfül efsent huzuru, çocuklarımızı bağrımıza basma huzurunu, hayat arkadaşımıza yüz yüze dert tatisi huzurunu bize unuttursun. Bu duaya benim bir katkıda bulunmam benden istenseydi, selayet ister, bana bu meselenin tohumlarını verin derdim. Evlerinde mışıl mışıl uyuyan herkesin sinesine, İslam'ın çok dertli olduğu şu dönemde gezer, dolaşır her yere, her sineye sadece ve sadece ızraf tohumu atardım. Of desin inlesinler, ah desin inlesinler ve kafalarına vurduğu zaman yataktan fırlasın, evlerinin koridorunda veya salonunda deli gibi dolaşsınlar. Geleceği kuracak akıllılar işte bu delilerdir. Dininizden dolayı bu cinnet kertesine ulaşacağınız ana kadar dininizin kemale ermesi söz konusu değildir ızdırabın delirteceği kadar bu kerteye ulaşacağınız ana kadar sizin için üsbet manada bir şey söylemek, benim için bir şey söylemek zordur. Evet, bu seviyede bir şuura talibiz. Allah versin. Zordur, sancı kaynaklıdır, rahatsız eder insanı. Olsun, hoştur bize ondan gelen yahil atu yahut kefen ya taze gül yahut diken, ondan hoş hem, bu hoş, lütfu da hoş, kahrı da hoş, ama bu ondan da hoş, ondan da hoş. Mama tabakalarına yakın olan yerin dibindeki şeylerde granitler teşekkül eder, bir taraftan da tutar onları hapseder öylesine bağrı mağmaları açık olmayan, çilenin, ızrabın, insan olamamış, insanların bu milletin geleceği adına, kaderi adına yapacağı fazla bir şey de yoktur. Bu şuurdur kendine ait vudlarıyla. Ama bu şuur nasıl kazanır? Çok zor. Onu kazanma yollarını bilseydim, o yolu ilk defa kendim için deneyecektim. Kazanmaya çalışacaktım onu. Benim bu mevzuda size arz edeceğim her şey zannediyorum atmasyon olacak. Başlayın. Ama yine de bir iki şey arz edeceğim. Ayat-ı tekviniyenin tefekkürü çok önemlidir. Her bir yerlerimiz, her idrak ettiğimiz yeni günde yepyeni bir hayat yaşamayı düşünüyorsak şu kainat kitabının lif lif, didik didik, önümüze her gün bir kere daha serilmiş olması ve bizim onun anatomisiyle meşgul olmamız çok önemlidir. Tefekkür öyle bir rampadır ki insanı alır eşyanın her yanında gezdirir. Ve yine o şairimizin ifadesiyle eşya ve hadiseleri hallac etme imkanına ulaşırız. O, orası öylesine bir limandır ki tefekkürle açılan insan esmayı aşar, esma yoluyla müsemmaya ulaşır Sıfat dairesinde veya hayret zat dairesinde hayretle dolaşır. Ve sonra artık her şeyi Allah'a ait duygulara, düşüncelere düğümlenir. Buna isterseniz fenafillah diyebilirsiniz. Ve çağın insanının sözüyle Allah için işler, Allah için başlar, Allah için oturur, Allah için kalkar, Allah için yer, Allah için içer. Ve ecrillâli veçillâh rızası dairesinde hareket eder. Önemlidir tefekkür bir rampadır. Amudi olarak insanı yükseltir. Onun için insanlığın iftar tablosu bir saat tefekkür, bir sene ibadete mukabildir. Çünkü bir sene ibadet ettiğiniz zaman da Allah'a yaklaşma ve yükselmeniz ufki olacaktı, yatay. Oysa ki tefekkür dikey olarak, amudi, size yükselme imkanı verecek. Onun için onu kullanırken liman demedim, rampa dedim. Çünkü rampaya binen roketler gibi Pekler gibi, amudu olarak fezanın derinliklerine gidecek. Bu da kurp semasının derinliklerine doğru gidecek. Allah'a hüzür sahası içine girecek. Yani onun hüzür sahası içine girecek. İtminan soluklayacak. Allahümme jahlna minel mutmeinnin el-râdiyyin Amin. Mutmeyninden olacak, râdiyinden olacak, mardiyinden olacak. İnşallah Teala Allah lütfeylesin. Diğer bir husus, günümüzde okunmasına önem verilen eserler. Hatta bir yönüyle şerh ve izahda bulundukları Kur'an'ın talihsizliğine uğrayan eserler. Kur'an'da kendi cemaati tarafından biraz evvel arz ettim. Bir vadide, siz bir vadide böyle bir talihsizliğe uğramıştı. O talihsizlik şimdilerde aşılmaya çalışılıyor. Bu kitaplarda öyle bir talihsizliğe uğradılar. Bir taraftan sizin tefekkür hayatınızı tekefül etmiş bulunan, bir taraftan günümüzde sunduğu düsturlarla, prensiplerle, hizmet metoduyla en verimli hizmete açık esaslar. Bir diğer yanı da var ki o husus, bazı arkadaşlarımız objektif kabul etmeyebilirler. Bence nasıl ki Kur'an okurken sevap kazanırsınız, sünneti tilavet ederken sevap kazanırsınız, bir yönüyle Kur'an'dan sızan, Kur'an'ın reşahati manasına gelen, Kur'an'ın gölgesi olan o hakikat nurunun gölgesi. Mübalağa yapmadan dengeli olmaya çalışarak arz etmeye çalışıyorum. Balam yok ve buna ehli sünnet vel cemaat'ten hiçbir kimsenin diyeceği hiçbir şey yoktur. İslu i̇şte eserlerin o külliyatında biz farkına varalım, varmayalım münasebetlerimiz ölçüsünde nur olup, feyiz olup, bereket olup İçimize akması her zaman söz konusu olabilir, bilemiyoruz. Bu itibarladır ki, her gün zamanımızın bir mübarek dilimi onlara tahsis edilerek onlarla iştigal hayatımızın bir parçası haline getirmelidir. Süslü şeyler, yaldızlı şeyler, fantezi şeyler bazılarını sağa sola çekebilirler. Ona kimsenin diyeceği bir şey yoktur. Herkesin belli bir ruh gücü vardır sehli Mümtenilerin ötesinde aşkın bir duyuşu, bir hissedişi vardır. Ama bu eserlerin de kendine göre bir yeri vardır. Eğer o zat yalancı değilse, konuştuğu şeylerden mübalağa etmiyorsa, aslı esas olmayan bir şeye davette bulunmuyorsa, Kur'an'dan çıkmıştır demeden mübalağa etmiyorsa, bütün bu s s s s bunca şart Eğer bütün bunlar hakikaten söz konusu değilse Bence onun bizim manevi hayatımızda Metafizik gerilimimizde Rolü çok büyük olacaktır Bazıların objektif saymayacağı böyle husus üzerinde durmuyor Basıp geçiyorum Bir diğer husus Sahabi hayatıyla iştigal çok önemli olacaktır Bence Şahsi hayatım benim, benim dar idrak çerçevem içinde olmasına rağmen çok benim için yararlı olduğunu söyleyebilirim. Hatta denebilir ki her gün benim benzin alıyor gibi benim için harekete geçirici bir faktör olmuştur. Sahabinin hayatı her gün. Çünkü onlar misaldir. Hz. Sadık'u Masluk'un zayıf veya Hasen'e yakın bir hadiste buyurdukları gibi ''Eshab-ı Beyim, iktidaytum, iktidaytum. Sabilerim yıldızlar gibidir. Hangisinin yörüngesine veya çekici atmosferine cazibesine girerseniz bana ulaşırsınız, hidayete erersiniz. Çok önemlidir. Hasbiliği, feragatı, diyargamlığı, derdi, ızdırabı, çileyi, şuuru. Allah için olmayı, Allah için yaşamayı zannediyorum. Onlardan öğreneceksiniz. Gezin bir Abdullah bin Cahşle. Pisal vermeyeceğim. Sakın. Bir Mus'ab İbni Umeyre uğrayın. Bir Sa'd İbni Rebi ile bir selamlaşın. Bir hayatında Müslümanlık sadece bir sene, bir buçuk sene Müslümanlığın misafirliğini yaşayan İkrime bin Ebi Cehle misafir olun. Bir kardeşi İbni Hişamla azıcık selamlaşın uzaktan. Gerçek Müslüman olmanın insanı nasıl değiştirdiğini, tornistan ettiğini göreceksiniz. Ya bunları yakalamaya çalışacaksınız. İçinizde zincirleme, keşkeler uyanacak. Keşke ben de bir Musab İbni Ümeyr olsaydım. Keşke İbni Cahş olsaydım. Keşke bir Hamza olsaydım. Keşke bir İklim olsaydım. Keşke bir İbni Hişam olsaydım. İşlerinde böyle cennetin hemen dudağının kenarında dolaşırken her nasılsa hayatının son faslında Bismillah ya Allah deyip birkaç dakikaliğine Müslümanlık içine girdiği halde bir hamlede bir nefade zirvelere ulaşan o insanlardan hangisi olursa olsun onlardan biri olsaydım dedirtmek için sabah akşam onlarla tanışmakta da şuur adına çok önemlidir. çağın adamının düşüncesi içinde Kur'an-ı Kerim'i anlattığı sözleri öne çekerken şöyledir. Hassan bin Sabit'in bir şiiri vardır. Ve ma Muhammed'en Muhammeden bimekaleti velakin medehtu bir Muhammed'in. Der ki ben sözlerimle Hz. Muhammed'i sena etmedim. Onun yadı cemili ışık gibi sözlerimi aksedince benim sözlerime ayrı bir derinlik kazandırdı. Hasan bin Sabit'in sözleri güzeldir. Neden? Tema güzeldir. Çünkü içinde Hz. Muhammed Mustafa vardır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki, buna binaan ben de avazım çıktığı kadar bağırıp demek isterim ki ve وَمَا مَدَحْتُ ve lakin وَلَكِنْ مَدَحْتُ bil بِالْقُرْآنِ Ben 20. asırda sözlerimle Kur'an'ı sena etmedim belki Kur'an benim sözlerime mevzu tema olduğundan dolayı benim sözlerime karşı alaka uyandı. Sözlerimi de sevimli hale getirdi. Evet, esası bu. Şimdi bunu demesi aslında eğer böyle demese o Allah'ın bu nimetini söylemese nankörlük olur. Ve yine orada bir ölçü veriyor. Diyor biri sana bir hilat giydirse ve deseler ki sana güzel oldun. Sen de desen ki nerede güzellik, nerede ben. O hilatı sana giydiren zata karşı saygısızlık olur. Ama o hilatı sana giydiren zatı nazar itibara almayarak evet var mı ben gibi falan diyorsan ve bağışlayın davul gibi ses çıkarıyorsan güm güm o zaman da fahirlenmiş olursun. Öyleyse bir taraftan fahre girmemek bir taraftan da nimeti görmeme ankörlüğüne düşmemek için şöyle demelisin. Evet, bir güzellik var belki. Fakat bu güzellik bana ait değil, zatımdan değil. Bu güzellik üzerimde lemaan eden, telalü eden güzellikler kaynağı. Cemali güzel, celali güzel. Cemali celal noktasında güzelliğe ulaşmış. Celali yükselip cemal noktasında ayrı bir güzelliğe ulaşmış. Allah'ın güzellikler üzerimde cilveleninden dolayı ben güzelim. Bu hilatı insan urbasını bana giydirdiğinden dolayı güzelim dersen hem nankörlükten kurtulmuş olursun hem de aynı zamanda fahre girmemiş olursun. Yol bu. Allah kısa zamanda ne büyük lütuflarda bulundu. Ve bu arada gayeyi hayalimiz olan zühtün yakalanması, takvanın yakalanması, azami takvanın. Allah dostluğunun yakalanması ve ihlas-ı kamilin yakalanması. Bunlar da gayeyi hayal olmalı. Öyleyse işin başında şöyle diyor. Farzları yapan, günah-ı kebairi terk eden takvaya girmiş olur diyor. E, takvaya girmek çok önemlidir. Manayı mazari olarak Arapça bilenler izah edemeyeceğim başka türlüsünü. Manayı masarı olarak takvayı elde edemeyen Kur'an'ın felah yolunu açılamaz. Çünkü Kur'an diyor ki huden lilmuttaqin. Kur'an hidayettir, ışık tutar. Projektörler gibi yolunuzu aydınlatır. Kimin? Takva dairesi içinde olanları. Yani bir kere Kur'an deyip yoluna gireceksin. Fakat o bir tomurcuk gibi yaprak yaprak açılması senin takva duygunu olacaktır. Manayı masarı olarak bu takva surenin arkasında şöyle olur. Bakın o hidayet manayı masarı Ulaike ala huden İşte burada hasulun bilmazlar. Namaz kıldınız, oruç tuttunuz, kitaplara inandınız. Artık hidayet sizin için hasıl olmuş bir mesele oldu. O ne yaptı? Dünya kurtuluşunu erdiniz, ahiret kurtuluşunu erdiniz. Ulaike <gülüyor> ala Dille alakalı teknik bu husus biliyorum ki çoğu arkadaşlarımızın üstünden gitmiş olabilir. Ama bu işe aşina olan arkadaşlarımız da var. Ben bir şey arz etmek istiyorum, takvayı. Takva, mebde itibariyle farzları yapıp günahlara girmeme demektir. Ama bunun bir ufku vardır. Takvanın da bir ufku vardır. Züht, dünyaya karşı kalben alakayı kesme. Kes ben, dünyayı iki elle sımsıkı tutma. Yanlış daidane mülahazalar içine girmemek lazım. 40 malı bir hırka giyip 40 günde bir lokma ekmek yemek değildir. Belli mülahazalardan ötürü bahtiyarlık odur ki dünyayı kalben terk eder, kesben iki elinle sımsıkı tutarsın. Öyle kazanırsın ki kazananlar seni Karun mülahazası içinde görürler. Öyle verirsin ki seni verme ikliminde yakalayanlar da Allah Allah bu İbrahim mi derler. Menkibelerde vardır, sünnet-i sayede görmedim. Biraz da korkarak söylüyorum, çok ilahiyatçı var. Sözde melekler demişler ki, ''Ya Rabbi İbrahim Halil'im diyorsun, bu ne güne halildir ki bunca şeyi var bunun, sürü sürü koyunları var.'' derler. Evvela dirayet bakımından ben meleğin böyle bir soru soracağını ihtimal veremiyorum. Çünkü لا Allah الله ما ve ويفعلون ما يؤمرهن. Kesiyor atıyor onların kolunu kanadını. Allah'a emrettiği şeyde hiç isyan yok. Ş şairi şehrimizin ifadesiyle onlar her lahzı Allah'ın elinde Gasal'in elindeki meyyit gibi. Kur'an diyor. Her neyse aslı olmasa bile ben faslı üzerinde duruyorum meselenin. Cenab-ı Hak buyurur ki gidin İbrahim'e benden, benimle alakalı tazim ifade eder bir şeyle bir selam çakın. O menkıbelerde bu iş öyle büyütülür, öyle destanlaştırılır ki. Hz. İbrahim'in bahşiştahın sadece koyunlarına çobanlık yapan kilabın sayısı binlercedir. Ne yapardı Hz. bu kadar koyunu? Herhalde başkalarına yediriyordu. Herhalde Şahik Geylan'ın, koyunağının bekleyenlerin boynunda altın tasmalar gibi herhalde altın tasmalar da vardı. O melek hangi melekse, şayet Cebrail değilse, Seyyidin Hazreti İbrahim'e gelir, selam verir. Bizim rükuda da Efendimiz'den mesur okuduğumuz dualardan biridir. Sübbuhun, Kuddusun halk arasında bir de Rabbuna ve Rabbul Melâketi ve Ruh. Rabbuna da vardır. Halk arasında söylenen şekliyle. Sübbuhun kuddusun Rabbuna ve Rabbul Melâketi ve Ruh derler. Hz. İbrahim gibi irfan ufku çok açık. Zatıyla zatı ı çok iyi bilen, sıfatlarında hep hayren, hayret ve hayranlık yaşayan, esmai müsemmadan gayri görmeyen Hz. İbrahim büyülenir bu söze. Bu sözü benim dinlediğim gibi dinlemiyordur. İçinde marifet petekleriyle meşbu Hazreti İbrahim, hayatını güne bakan çiçeklerin güneşe bakarak geçirdiği gibi bütün varlığını ona açılarak geçiren ve muhal Fars onun olmadığı yerde de kapanan Hazreti İbrahim, Allah'ı çok iyi bilmektedir. Ve bu tesbihin nereye baktığını Nasıl bir ses getirdiğini çok iyi duymuştur vicdanında. Bunları söyleme lüzumunu duyuyorum. Çünkü benim anlayış fersudeliğim içinde bakarsanız ondaki büyüklük ve derinlik anlaşılamaz. Büyüleniyor Hz. İbrahim bu tesbih herhalde ilk duymuş. Bu ne güzel şey diyor benim Rabbim adına. Şu sürülerin çeyreğini sana verdim diyor. Ama ricam var. Bana bunu bir kere daha tekrar et diyor. Şimdi zannediyorum Hz. İbrahim gibi vahyi açıksın ne? Onu bir kere söyleme de beller zaten. Efendimiz iki defa ile tekrar et de belleyim dememiştir. Ama bir meleğin ağzından samimane, safiyane, halisane, terdadı çok önemlidir. Biz de bulsaydık Cibril'i veya başka bir meleği şurada, bu kadar benim baş ağrıtmama rağmen iki tane laf söyle falan derdik, olur biterdi yani, yüreklerimiz hoplar ağzımıza gelir, şahlanırdık ve önümüze çıkan her şeyi yapardık Allah'ın inayetiyle. Bu mevzudaki mülazamız bu. Bir kere daha söyleyince başı daha bir dönüyor Hazreti İbrahim'in. Yarısı senin olsun diyor bunu. Dörtte üçü senin olsun diyor. Dördüncüsünü söyleyince diyor sürümle, koyunumla ben de sana köle oldum diyor. İşte bu kesben kazanmayı fakat kalben işin içinde olmamayı ifade eder. Ve bugün biz bunları kesretle görüyoruz Allah'ın ayeti ve keremiyle. Bize yeni, sahabi cömertliği yaşatan, duyuran, o mevzudaki fikrimizi besleyen arkadaşlarımızı bu hizmete dil besle insanların sayılarını Cenab-ı Hak çoğalsın. Onlar çok hayır yaptılar. Evvela hizmete omuzladılar. Saniyen bir dönemde yaşamış ve dasitani bir hayat sergilemiş, sahabiye ben artık Ütopya nazarıyla bakmıyorum. Demek ki böyle bir realite varmış diyorum. Nereden hareketle varmış diyorum? E, emsali var ya günümüzde. İşte zühdün mebdeyi de budur. Dünyayı kalben terk etmek, kesben değil. Belayet Allah dostluğunun aranması. Kur'an-ı Kerim ilk basamakta innellezîne amen ve âmilus Size bir vüd sevgi va'd edilecek. Gök ve yer, eteklerini sizin için açacak. Her yerde hüsnü kabul sergilenecek için. Ama bunun da bir şeyi vardır, müntahası vardır. Öyleyse mebdeinde bu daireye girerken mübdedilere açık bir kapıdan giriyoruz. Farzları yaparak, günah-ı kebairi terk ederek, zühtü yenilen ifadesiyle bu zaviyeden algılayarak, takvaya böyle yaklaşarak Velayeti bu şekilde yakın takibi alarak geçiyoruz. Ama velayetin şahi Geylani'si, Muhammed Bauddin Nakşibendi'si, Muhiddin Arabi'si, İmam Rabbani'si diyelim. Zühdün Fuzeyli ibn Yazcacı, İbrahim ibn Etem'cisi gayeyi hayalimiz olmalı. Bizim ihlasın Bedü'z Zaman'cası gayeyi hayal olmalı. Mevlana Halid'cisi gayeyi hayal olmalı. Ve bunlar takip edilmeli, adım adım. Hayat hep bu ufka göre örülmeli. Bunlar yakalanmaya çalışmalı. Bu itibarla inşallah mebdede böyle sığ bir yerden geçiyoruz. Efendimiz'in ve sellem, kardeşlerime selam demesindeki hikmet nedir? Bu selam neden? Bir başka yerde değil de Uğud'da verilmiştir deniyor. Bu hadis çok hatiplerimiz tarafından söylenmiştir. Fakir de belki bazı mevizelerde ifade etmiştir bunu. Hadis kriterleri açısından Aynı lafızlarla tenkide tabi tutulmuş bir hadistir ama Bu mevzuyu teyit eder başka hadisler de vardır Ez cümle dün bir parça temas ettiğim Kuraba hadisi bu cümledendir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Ümmetin başına ve sonuna teveccühlerini ifade eden Çok sözleri, çok işaretleri ve işarları vardır Bunların hepsini bir araya getirdiğimiz zaman Ümmetin sonunu teşkil eden Ümmeti Muhammed'in sonunu teşkil eden yani ikinci dirilişin temsilcileri tıpkı birinciler gibi onun nazarında çok ehemmiyetli yerleri vardır. Birinciler üzerinde tıpkı bir annenin, bir anne kuşun yavrular üzerinde tir, tir titrediği gibi ikinciler üzerinde de tir, tir titremiştir. Arada çok insanlar gelmiştir. Fakat ihtimal büyük dirilişleri temsil eden insanlar çok önemli ki Allah Resulü de sallallahu aleyhi ve sellem arada karahanlılar gelmiştir. Samanoğulları gelmiştir. Harzemler gelmiştir. Büyük Selçuklular gelmiştir. Anadolu Selçukluları gelmiştir. Osmanlılar gelmiştir ve küç küçümsenmeyecek ölçüde Cumhuriyet döneminde Kalbi temiz, şinesi temiz, siması temiz, duyguları temiz, tertemiz bir nesil gelmiştir. Nitekim rüyalarda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabisine iltifati ölçüsünde bu son zamanda gelen nesillere de iltifat edip durmuş. Bu iltifatları ifade eden bende o kadar rüya metni vardır ki İhtiza ederse bir gün onu hepinizin mütealâsını arz etmeyi de düşünürüz. Dirilişler yani yıkıldıktan sonra, harabolduktan olduktan sonra dirilişler çok önemlidir. Çünkü yıkılışlar beraberinde yeis getirir, misizlik getirir, azmi felç eder ve dolayısıyla insanın yeniden derlenip toparlanması adeta çok zor hale gelir. Bu bana şunu hatırlattı. Bakara sureyi ceriyesinin zannediyorum 21. sayfası 22. sayfası. Allahu ve ladina nur, waladina kafar u auliya fiha Bu ayetin ümmetle alakası vardır. Hususiyle ahir zamanda gelenlerle alakasını 23. Söz'de mütale ediyoruz. Çok alakalı. Birileri Allah'ın teyidine masar, Allah'ın meyidine bir min himinindik. Diğerleri de diğer cemaatte kesimde tavuttlara uymuş. Onlar içinde Kur'an-ı Kerim hükmünü basıyor. Bunlar cehennemliklerin ta kendileri diyor. Bu arkadan. Eski dönemlerde, eski çağlarda ki Hazreti İbrahim olduğu anlaşılıyor. Nemrut'la arasındaki münazarada Nemrut'u sesini kestiği, ilzam ettiği, mefhut bıraktığı bu tabir Kur'an'a aittir. Fe bu hitelzi kafar diyor. Kafir dilini yuttu, sessizleşti. Bu arkadan bir şey geliyor. Bir umranın, bir medeniyetin, bir kültürün harap olması. Ferdi planda birisi, bu nasıl dirilir ki yeniden, bu dünya nasıl kurulur ki, bu medeniyet yeniden nasıl inşa edilir ki, diyor. Ferdi planda olduğundan dolayı Allah Celle Celaluhu, bildiğiniz gibi Kur'an-ı Kerim'de bazıları bunun Üzeyr Aleyhisselam olduğunu söylüyorlar. Kur'an-ı Kerim'de tasrihat yok, Sünneti i sayyada da tasrihat yok bu mevzuda. Üzeyr'dir denmiyor katiyen ama Allah'ın kullarından bir kul öldürülüyor, yüz sene kalıyor sonra Allah Celle Celaluhu ihya ediyor onu ve sonra ona ihtar ediyor ki her ölümden sonra bir diriliş haktır bu bütün insanların öldükten sonra mahşerde dirilmesine kadar böyle devam eder ayet evvela nasıl olarak yani zahiri ayet şuna delalet ediyor Allah orada bir harika sergiliyor yaratması bir harikadır öldükten sonra diriltmesi de bir harikadır binanaleyh medeniyetlerin ve milletlerin kültürleriyle, medeniyetleriyle ölmeleri ile lebet bir ölüm değildir. Öldükten sonra dirileceklerdir bunlar. Hazreti Üzeyir'in rüyası böylece gerçekleşir. Sonra hemen öbür sayfanın başında bakarsınız biraz evvel öldürme, diriltme mevzuunda da Nemrut'la bir cedelleşme olur arasında. Fakat Öldükten sonra dirilmeye inanmak çok önemlidir. Bu, Haşrüneş'teki dirilme olabileceği gibi aynı zamanda milletlerin ölümünden sonra dirilmesi de olabilir ki Dünyada bir diriliş tablosu bunu gösteriyor. O yakinin peygamberi, o teyakuzun peygamberi, ihlasın peygamberi ve Allah dostluğunda zirvede olan Hz. İbrahim ve İdkâre İbrahim diyor ki Artık başka şekilde yorum yapmaya imkan yok. Erini keyfet tuhgil Bana ölüleri nasıl diriltiyorsun? Ölleri bir ihya et de ben bir göreyim. Qale evlem tüpmin. İnanmıyor musun? Allah biliyor, inanıyor. İstifam eskilerin ifadesiyle ispati. Sen inanıyorsun yani ne lüzum var buna demektir? Qale bela ve lakin liyatme inna kalbi. Ben inanıyorum sen diriltirsin de, fakat kalbin itminanı çok önemlidir. Burada istidradi bir hususu arz edeceğim. Mürşidin kalbinin itminanı çok önemlidir. Bu hususi mevzuu kafanızda dağıtmasın fakat kendine göre bir önemi olduğu için arz edeceğim. Mürşid davasının, düşüncesinin aksine az da olsa, binde bir dahi olsa ihtimal veriyorsa o tesirli olamaz. Katîyen ve katıbeten davasının aksine ihtimal vermeyeceği şekilde inanması iman planından muamelat planına kadar inanılması gerekli olan şeylere öyle bir inanacak ki bin tane şeytan etrafında onun durmadan daireler çizseler onun kanaatine, düşüncesine zerre kadar şüphe getirememeller i̇badet taatta öyle sımsıkı Allah'la irtibatlı olmalı ki zaten itikadı o takviye eder. Bin şeytan toplansa dine ait bir meseleden onu vazgeçiremesinler. Muamelatında öyle hassas olmalıdır ki, ehl-i şöyle demişlerdir. Hakiki Müslümanlık ancak muamelatta belli olur. Alışın, verişin, aile münasebetlerin, insanlarla münasebetlerin ve diyaloğun, Bunlarda ne kadar istikamet içindesin, işte sen o kadar Müslümansın. Çünkü bu işin ameli yanıdır. Diğeri sözdür, kolay söylersiniz. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Ama bütün hayat boyu davranışlarınızda, gözlerinizi açıp kapayıp Allah'ın rızasını araştırma çok zor, çok çetin, çok zorlayıcı bir şeydir. Ve ancak gerçek iman işte o zaman zuhur eder, muamelatta zuhur eder. Bu itibarla da ehli tahkik, muamelatında eğri büyülü insanlara münafık nazarıyla bakmışlar. Allah yeniden onlara istikamet vermezse, Müslüman görünmeleri de uzun sürmez. Bir gün bir çukura yuvarlanır giderler. Muamelattır her şey. Bu itibarla mürşidin itminanı çok önemli. Yakinin hiçbir mertebesine kanaat etmemeli. İnsan bazı şeylerde kanaatkar olmalı yeme, içme, yatma. Şu hayat düzeni içinde kanaatkar olmalı. Fakat iman mevzunda insan doyuma bilmemeli. Ayet el düşünün. Seyyah, seyahatinin mütalalarının müşahaderlerinin neticesinde helmim mezi diyor geziyor. Biraz daha arttıramaz mısınız? Yok mu daha diyor? Yok mu? Müşirit sürekli yok mu daha demelidir kalbindeki imana yakını hiç kanaat etmemelidir. Hususiyle bu zamanın cemaati neden İbrahim bize rehberlik yapmış Allah'ın binlerce salat ve selamı olsun. Mezhebimiz bizim Haliliye, meşrebimiz hillettir yani. Hazreti İbrahim'in yolunu tutmuş gidiyoruz. Zaten ta baştan çocukluğumuzda bize Hazreti İbrahim'in milletinden olduğumuzu öğretmişlerdi. Aklımız hayata, hayatın esrarına erince bize hayatın esrarını şerh eden zat, bize mesleğimizin, meşrebimizin ne olduğunu da talim etti. Anladık ki biz, İbrahimi olarak doğmuş, İbrahim olarak yaşıyoruz. Yaşayacağız, yaşama zorundayız. Allah öyle yaşasın, yaşattığı gibi emanetini alsın, emanetini aldığı gibi orada haşretsin, neşretsin bizi. Mürşid yakini çok kavi olmalı. Yoksa bir yerde kendisine teveccüh eden sorular, istifanlar, terslikler, zıtlıklar karşısında acaba der, başka araştırmalara, aramalara düşerse her şeyi kaybeder. Arkada bir sürü teşeddütü ara meydana gelir. Müşahaslaştırayım. Hanatu'nun İslamiyet'e karşı itirazları vardı. Kayitalinin de malum ona Asım Köksal cevap yazmıştı. Evelkisine de Muhammed Abdu'u bildiğiniz o görkemli, o muhteşem, o debdebeli eserin büyük alimi. Bizim Mehmet Akif de bu eseri tercüme etmiştir. Mehmet Akif'in Abduhu'ya karşı olan teveccühünden dolayı bu olmuştur. Yoksa Mehmet Akif'in tercümesi Abduhu'nun eserinden daha büyüktür. Mustafa Sabri Bey Mevkifül Akli ve İlmi ve Alim Rabbül Alemi kitabında bu eserin tenkitini yapar. Eserde kayda değer hiçbir şey yoktur diyeyim ben. Sonrası isterseniz bakın. Bir müsteşlkin İslam'a itirazlarına cevap ama bir çocuğun kafasını dahi tatmin edecek durumda değil. Fakat dahası da şudur: Eseri sıktığınız zaman eserden tereddütler damlar mümaşat doludur. Son zamanlarda yani Batı sanayi inkılabını yaptıktan sonra bizde yazılan her şey bu sanayi inkılabı ile yediğimiz şokun tezirinde yazılmış ve ele alınmıştır. Her eserin anlında, yazılan her eserin anlında hemen bu şokun tesiri bir mühür gibi görülür. İsim verip etmeyeceğim. allamelerinize kadar. Pakdamen bir insan çıkmıştır. Drakşan çehresiyle. Bu türlü levsiyatı hiç bulanmamıştır, bulaşmamıştır, şarkın yalçın kayaları arasında zuhur edip ihtişamıyla İstanbul'da kendisini gösteren ve hayatının sonuna kadar hiç değişmeyen Hazreti Bediüzzaman. Değişmemiş, mümaşat yapmamış, hiçbir zaman evet dememiş, ortaya attığı davanın hiçbir meselesinde tereddüte düşmemiş. Bu işin acaba alternatifi olur mu dememiştir. Acaba alternatifi olur mu demek, yol değiştirmek demektir. Yol değiştirmenin birinci adımıdır. Mustafa Sabri Bey şöyle diyor, Abduh anlattığı şeylere evvela kendisi inanmıyordu. Onun için gençlik ferasetiyle, o kitapta onun tereddütlerini, alternatif arayışlarını, alternatif işaretlerini gördü. İnanması ve arkasından gitmesi mümkün değildi. Onun için Mısır'da, Kahire'de, cami Eser'de hiç mahkes bulmadı. Mürşidin her şeyden evvel ortaya attığı davaya inanması çok önemlidir. Onun için mürşitler mürşidi. Allah Resulü de iftiharla ben ceddim İbrahim'e benzerim. Benziyene de, kendisine benzeyene de ruhum feda olsun. Evelem tümin qala bala ve lakin yatmaina kalbi. Kalbim itminana ulaşsın. Çünkü insanlıkla yakapaçı olacağız. Yedi cihetten bana tereddütler gelecek, akın akın gelecek. Bunlar karşısında kalbim hiç sarsılmaması lazım. Başım hiç dönmemesi lazım. Bakışım hiç bulanmaması lazım. Onlara basıp geçmeliyim ben. Ne gibi? Ateşi attıkları zaman orada adeta dans çıkarır gibi, rahat dolaştığım gibi basıp geçmeliyim. Mürşid öyle olmalıdır. Hepimiz, bir hedef olarak bence bunu hedeflemeliyiz, onu yakalamaya çalışmalıyız. Benim gibiler için çok zordur, fakat sizler çok tazesiniz, eğile bükülebilirsiniz. Yeni şeylere göre şekillerine yapılanabilirsiniz. Onu arayın, hayatınız boyunca onu arayın, liyetmayın ne kalbi. Ve sonra burada da bir kolektif dirilişten bahsedilir. Sarih manası şudur, bunu bırakıp başka şeye gitmek dalalettir. Sarih manası şudur, Allah büyük bir peygamberine, Hz. Muhammed'e yol açan peygamberine sallallahu aleyhi ve sellem, ölüleri ihya mevzunda bir misal sergiliyor. Öldükten sonra her şey dünyada dirilecek. Neye kadar dirilecek? Medeniyetlerin, kültürlerin ölümlerinden sonra dirilmelerinden, umumi ölümden sonra umumi dirilmeye kadar, dirilmeler devam edecek, diyor. Bu, nastır? Öldükten sonra dirilme mevzunda Hz. İbrahim'in isteğine Allah'ın cevabıdır. Kadiyaniler bu mevzuda kuşları kendine alıştır şeklinde yorumla Seyyidin Hazreti İbrahim kuşları kendisine alıştır, dağların başına saldı parça parça ayrı ayrı, sonra da çağırdı, sonra onlar kalktı yanına geldiler. İlk baskılarında bizde maal yazarı, hepinizin, hepimizin sevdiği çok önemli bir zat da maalesef onların tesirinde böyle bir yorum yapmıştı. Sonra sağdan soldan baskılar görünce o yanlış yorumu değiştirdi, bu Gulam Ahmet'in yorumuydu. Günümüzdeki Yahuva şahitlerinin her şeyi tamamen dünyada başlatma, dünyada bitirme gibi onların da böyle bir vehimleri, böyle bir zanları var. Türkiye'de de tesirini icra etti bu. Çoğu kimseler öyle düşünmeye başladılar. Ama zannediyorum sonra o yanlış yorumlarını değiştirdiler. Bunun arkasında şu vardır. Bir gün değişik medeniyetler şimdiye kadar Yıkıldığı, yeniden kurulduğu Enbiya İzam'ın eliyle kurulduğu gibi Evvela Milleti İbrahimiye'den Olmamız itibariyle bizimle Çok alakalıdır. Saniyen ahir zamanda Mezhebi, meşreb Hillet Ve halili olan insanlarla çok alakalıdır. Salisen Hz. İbrahim'in esas memleketi Eski Babil'dir Bizimle bu yönüyle Kük bakımından da Çok alakalıdır. Denebilir ki Seyyidine Hz. İbrahim'in dini Eski yıllarda okumuştum, İsmail Hamid Anişment hemen hemen Seyyidina Hazreti İbrahim'in düşüncesini bütün Türk dinlerinin menşeyi olarak gösteriyordu. Bütün Türk dinlerinin menşeyi. Bu yönüyle de milletimiz bu meseleyle çok alakalı gibi görünüyor. Dirilişler çok mühimdir dedim. Dirilme çok mühimdir. Hazreti İbrahim de bir umumi dirilişe talip olmuştur. Allah, Böyle cüz'i bir dirilişin ucunda ona, umumi dirilişler adına hem bir ders vermiş, hem tembihde bulunmuş, hem pek Türkçe'yi alırlanmıştır. Bizim de bundan alacağımız ve anlayacağımız şeyler vardır. Ve bizim mesleğimiz zannediyorum bir ikinci dirilişi temsil ediyor. Bu itibarla da Allah Rasûlü elinin birisini Ashab-ı Kiram'ın sırtına koyup Uhud'da Selamun aleykum dâre qavmîn mûminin ve innâ inşaallâhu biküm lâhikûn ölümünden az evveldi biz bu duayı hala tekrar ederiz yani selam size ahiret yurdunun sakinleri arkadan biz de size gelip iltihak edeceğiz bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o gün gördüğü bir şeydi iltihak edeceğini bilerek söylüyordu Uhud'u her zaman ziyaret ederdi her perşembe Uhud'a gider her cumartesi de Kuba'ya uğrardı işte son ziyaretlerinden biriydi Zaten hep böyle dolmuş geziyordu o günlerde. Adeta boşalmak için bahane arıyordu. Uhud da vefanın timsali önünde savaşan arkadaşlarına son bir kere daha selam çaktı. Herhalde ondan sonra bir daha gidemeyecekti oraya. Onlara selam çakarken ve o bezmin onun başlattığı bezmin beri tarafında emir bekleyen, yani şöyle bakabiliriz o ayete. Minel mu'minine ricalun sadqu ma ahadullah aleyh feminhum men qada. Onlar Allah Resuluna akabelerde verdiği sözü yerine getirmişlerdi. Bu sözü kanlarıyla da imzalamışlardı. Ve minhum men qada nahva feminhum men yentazir. Bir de bekleyenler vardı. Acaba sıra bize ne zaman gelecek? Bunu Enes bin Nadır söylemişti, Sa'd ibn Rebi söylemişti ama Fakat bunu öyle anlamaktansa şöyle anlamak daha doğrudur Senin arkadaşların bizzat seni görenler İnsiba'ın huzuruna erenler, senin boyanla boyananlar Ve senin uğrunda ölenler Sana verdikleri sözü akabede yerine getirdiler Biz de sana bir söz verdik ve sözümüzü yerine getireceğimiz anı intizar ediyoruz. Oturmuş hepimiz o sözü yerine getireceğimiz anı intizar ediyoruz. O bakımdan arkadaşlarımız sizler, Türkiye'nin her yerinde, dünyanın her yerinde ikinci dirilişin temsilcileri sayılırsınız. Namzetsiniz, bu işe talipsiniz. Enes bin Nadır gibi. Fakat vefa ister bu iş. Samiyet ister, sadakat ister, arızasız, hiç ara vermeden. Bu işte mütemadi hizmet ister. Cenab-ı Hak o anlayışa ulaştırsın. Onlar çetin bir mücadelenin temsilcileri oldular. Vaka bir Bedir görmüşlerdi ama öyle çetin bir muharebe görmemişlerdi. Bir münasebette arz ettiğim gibi, sahabe kiram yeni yeni harbetmesini öğreniyordu. Ve karşıdaki düşman çoktu. Beklenmedik bir anda düşman karşılarına çıkmıştı. Belki tam hazırlıkları da yoktu aniden bastırmışlardı. Bedir'den sonra onların burunları kırıldı artık gelmeyecekler diye bir beklenti vardı. Onun için elrisalede risalede görmüşsünüzdür Hz. Hamza'yı yazar konuştururken diyor ki bu, geçen seneki gibi değil, çok farklı. Fakat böyle bir farklılık içinde, Ashab-ı kiram hiç farklı bir durum göstermedi. Mesela kimi yakalasanız, kimin hissiyatını dinleseniz, Uhud'da. Herkes diyordu ki, Allah Resulü'nün şehit olduğu yerde, siz niye yaşıyorsunuz ki? Mesela bu söz, Enes bin Nadır'ın sözüdür. Bu söz, Sa'd ibn sözüdür. Bu söz belki Abdullah bin Cahş'ın sözüdür ve hepsi derin bir vefahisiyle bir yerde elini sıkıp uğrunda ölmeye söz verdikleri zatın uğrunda ölüyorlardı. Hatta denebilir ki değişik bir yorum, o gün ölmekle ancak Allah huzurunda vebalden kurtulacaklarına inanıyorlardı. Ancak ölürsek bu bize ait bütün güç ve kuvveti onun uğrunda kullanmaktır. Allah'ım ne yapalım? Elimizde sadece ölme vardı, bu onu yaptık ve kurtulduk. Verecek başka bir şeyimiz yoktu. Nitekim menkıbe yazarları çok dinlemişsinizdir. Mus'ab i̇bn başına o i̇bn Kamie kılıcını indirirken kolları budanmıştır, ağaç budanır gibi, boynunu uzatır, vur der, bir bu kaldı onun uğrunda ve kılıç darbesi bir ağaç sürgünü gibi boynunu da alır götürür. O da yere yıkılır, derler, demiş olabilir, mus'ab bunu diyebilir, mus'ab bunu diyebilecek ruhta bir insandır. Ve hepsi böyledir bunların. En ciddi sarsıntı olduğu anda bile, yani Allah Resulü vefat etti, bunun şok tesiri çok büyüktür. Siz gönül bağladığınız, dil olduğunuz bir insanın bir yerde vefatını düşünün. Hem davasının mücadelesini verdiği bir yerde vefatını düşünün nasıl sarsılırsınız. Ama öyle değil de onlar sonradan derlenip toparlanmış ve düşmanın takibine koyulmuşlardır. 70 yaralı bu 70 yaralıyı diğer 70 yaralı sırtında taşımıştır. Oraya kadar yürüyecek halleri yoktur. Düşmanın takibine çıkmışlardır. Uhud çetin bir muharebedir. Dağın adıdır ama artık biz Uhud derken muharebeyi kastediyoruz. Öyle anlaşılıyor ki ahir zamanda da mücadele çok çetin olacak. Şimdi Saraybosna'da, Hersek'te, Karadağ'da, Makedonya'da ve bir ölçüde Arnavutluk'ta kan gövdeyi götürüyor. Mücadelenin en ürperdicisi veriliyor. Karabağ'da da öyle oldu, bir ölçüde Nahçıvan'da da öyle oldu. Bunlar bize eskiden olmuş şeyleri hatırlattılar. Biz bu şeyler o kadar gördük, o kadar alıştık ki Balkanlarda öldürülen insanımızın sayısı cumhuriyeti ilan ettiğimiz dönemde Anadolu'da kalan insan sayısından daha fazlaydı. Biz Anadolu'da yeniden o vefalı insanların vefalı mücadelesiyle varoluşun mücadelesini verirken ve var olmamızı perçinlerken, ayaklarımızı yere basarken 10-12 milyon insan idik ama Balkanlarda Avrupa işlerine kadar 10-12 milyon insan bırakıp gelmiştik Şimdiden daha çok dökülmüştük Ve bunları Allah yeniden hatırlatıyor Size, bize, tarih boyunca bunu yaptılar Hunharlıktan doymadan bunu yaptılar ülkeleri yaktılar, yıktılar, her şeyi harabe zare çevirdiler. Mehmet Akif baba itibariyle bir Arnavuttur. Kalk baba der, Arnavutluk birinci defa yanarken kalk baba der. Diriler imdada koşmadı, sen koş. Arnavutluk yanıyor. Hem bu defa çok müthiş der. Uhut asabı çetin bir mücadele vermişti. Allah Resulü onlara selam ve emniyet dileğinde duasında bulunuyor ve sonra orada selam gönderdiği kimseler onlara da selam ve emniyet dilerken herhalde onları da kargaşı içinde, curcuna içinde, kan seylatları içinde, ızdırap içinde, ızdırap yudumlama içinde gördüğünden müşahede ettiğinden ve hasabil maram zaten ölü olması lazım. Bi kaderil kaddi tüktesebul maali Çekilen sıkıntı ölçüsünde büyüklük yakalanabilir. Ne kadar ızdıraba maruzsunuz, işte o kadar büyük olabilirsiniz. Uhud şehitlerini dünyada herkesten, peygamberlerden sonra büyük yapan husus, onların evvela fikir ve ruh çileleri, sonra da bunu kendi kanlarıyla imzalamaları. Varsa vicdanla imanın Mehmet Akif, Kur'an karşısında Müslümanlar içindir. Varsa vicdanınla imanın, ne müthiş bir hamaset çarpıyor göğsünde Kur'an'ın. Varsa vicdanınla imanın, dünyada olup biten şeyler karşısında, senin de hafaganların kabaracaktır. Duyacak ruhunda yaşayacaksın onları. Bugün her yerde vicdanı olan insan kan ağlıyor. Ağlamamak mümkün değil, senin soydaşın, dindaşın en azından, Evladı Fatiha'nın oradaki gayretleriyle Müslüman olmuş ve senden geriye kalan tek şey Orada köprüler yıkılıyor, iki millet birbirinden uzaklaştırılıyor, ayrılıyor Orada evler yıkılıyor, orada bir medeniyet Hz. Üzeyr'in gördüğü medeniyet bir kere daha hakile yeksan oluyor Bu arada Hz. İbrahim ruhu yeniden bir diriliş için itminan istiyor onlar orada inkisar içinde, o kadar inkisar içindeki bu inkisarın radyoaktif dalgalarına maruz kalan insanlar bile burada yese düşüyor, acaba bir kere daha dirilmemiz mümkün mi? Allah'ım bize itminan ver, itminan ver de dirilişimize inanmış olalım. Kalbimiz mutmain olsun diyorlar ve diyoruz. Şu anda fikir çilesi, ruh çilesi çekmek bana Tarık bin Ziyad'ın öbür tarafa geçip düşmanın üzerine yürümesi Ukbe bin Nafi'nin adını Atlas Okyanusu'na vurup Orada Allah'ı haykırması Onların mücadelesinden daha çetin geliyor Tarık'ın ordusunda bir nefer olsaydım zannediyorum Onların verdiği mücadeleyi daha rahat sürdürürdük Çünkü alt tarafı bir ölümdü Sümmani'nin ifadesiyle Azeri bir şairimizin ifadesiyle diyeyim ezelden hudbünüm elifi baya hak kulun emeğim vermesin zaya bir can borçluydum bari hudaya vermek için can kurbana geliftim canı vereceğim günü bekliyorum bir adım kabirde bir ayağım sevdiğim arkadaşlarımın yanında bir diğer ayağımda benden evvel fizana giden dostların bulunduğu alemde Bu oraya gitmenin zamanının çoktan geldiğine İnanmışım, bu onu şuurundayım. Öyle geliyor ama fakat biz Müslümanlığı çok kolay bulduk ama peygamber selamına, teveccühüne, masariyetin çok ucuz olmadığını size müsaadenizle bir kere daha kadınıyla erkeğiyle hatırlatmak istiyorum. Onun iltifatı ve teveccühü pahalıdır. Bir gün birisi bir rüya görmüş gelmişti. Birisini Allah'ın sevdiklerinden birisini Allah onun üzerinden sevgisini eksik etmesin ve onun kalbini de son dakikalarında, son anlarında, son günlerinde Allah sevgisiyle meşbu kılsın Sevilen bir insan Ravza'yı tahilerinin içine misafir etmişler Orası dünyadaki en büyük saraylardan beyaz saraylardan, zatında küçük versaylardan, top kapılardan, dolma bahçelerden çok muhteşem ve herkese kapılarının sürgüleri açılmayan ve kapısı aralanmayan bir saraydır. Ayşe'yi Sıddık'a analar anası, Sıddık'a, babası Sıddık, kızı Sıddık'a. Ümmet içinden gelerek bu ünvanı ona vermiş ve şimdiye kadar da değiştirelim bir kısım, bir rafizinin dışında, bu adı değiştirelim diyecek bir insan çıkmamıştır. O da o sarayda kendisine bir kanepe, bir tabura bekleyip durmuştu. Fakat kendinden evvel oradaki o taburayı Ömer kapınca, o kapının dışında kalmıştı. O saray herkese açılmaz. Cennetten getirilmiş toprağa ihtiva eden Ravza-i Tahir'e, ''Kabrimle mescidimin arası cennet bahçelerinden bir bahçedir.'' demiş. Dünyada dahi bir kıymet ifade ediyor ki ''Her peygamber öldüğü yere gömülür. İsterseniz halk ifadesiyle anlayışıyla toprağın alındığı yere gömülür.'' deyin. O da oraya gömülmüştür. Ve sonra kapı iki defa yarı aralanmış bir Ebu Bekir'e bir de Ömer'e buyur etmiştir. O kapı herkese aralanmaz. Ancak Ömer'in çektiğini, Ebu Bekir'in çektiğini ve işte birinin Ömerleştiği, birinin de Ebu Bekirleştiği o işe onları masar kılmıştır. Ve Ayşe'yi Sıddık'a e tekrar ediyorum, kapının dışında kalmıştır. Demek ki bu iş çok pahalı. Ahir zamanın o insanı mana aleminde oraya girmiş. Gördüm ki, Ravza-i Tahire'yi hamele Arş, Hamele-i Resul, Hamele-i Tahire diyelim isterseniz ilk defa duyduğunuz izafetli bir tabir. Allah Resulü'nün Ravza'sını taşıyan melekler. Ravza taşınıyor bir kısım omuzlarda. Ravza'ya mana aleminde girme liyakatını kesbetmiş, bu insanda onun içinde. Ben bu rüyayı dinlediğim zaman, ürperdim bile kendi kendime acaba bunun bedelini ola ki dedim ve sonra gördük ki bedeli çok ağırmış bir insanın götüremeyeceği kadar ağırmış fakat zannediyorum o zat sabırla o işi taşıdı ve götürdü Resulullah'tan bir selam alma çok pahalıdır böyle pahalı bir şeye talip olduğunuzu böyle bir meta'ı peyleyen insanlar olduğunuzu bir lahza hatırdan çıkarmayın. Mağrem kadar ganimet vardır, manem vardır. Bilmez misiniz Allah, Habibinin hanımlarına der ki ey peygamber hanımları ittika ediniz, hassasiyet gösteriniz. Sizden herhangi biriniz kadınlık adına yanlış bir adım atarsa cezası iki kat olur başkası bir adım atarsa, bir adıma bir adımlık inhiraf kadar ceza verilir. Neden? Çünkü o işin ganimeti de çok büyük. Riski de o kadar büyük olacaktır. Nedir ganimeti? Peygamber'e zevci olma. Ebedler aleminde onunla beraber bulunma. Onun saanak saanak vahyi yağdığı evinde yaşama. Vahyin indiği disarın, örtünün altında bulunma vahyin çağlayıp geldiği döşeğin üzerinde yatma vahyin çarptığı yorganın altında bulunma vahyi insanıyla beraber bir yastığa baş koyma bunlar bizim takdirlerimizi aşan şeylerdir ve ezvacı tahirat yani opak analar buna mazhardırlar şimdi böyle bir lütfu ilk lütfu eğer değerlendirmiyorlarsa Mescide mabede alındıktan sonra Sokak işi yapıyorlarsa elbette cezaları iki kat olacaktır Ve ben bir girizgahla Size de sözümü tevcih ederek dememe müsaade eder misiniz? Sizde binlerin yüzbinlerin Aktığı sokaklarda Akan insanlara karşılık Allah'ın nutuf, kerem ve inayet kapılarının Ardına kadar aralanıp size Buyurun edilmesine karşılık bunun bedelini ödemiyorsanız size çok ağır ödetirler. Gözlerinizi Kur'an'ı açıp kapıyorsunuz. Adeta Resulullah ikliminde yaşıyorsunuz. Siz dindar öğretmenin, Diyanet soluklu yani enfası karşısında daima ütelere ait şeyleri duyuyor ve hissediyorsunuz. Her an Muhammediliği yaşıyorsunuz. Elbette Size verilen bu şeylerin hesabını size ezvacı-tahirat gibi soracaklar. Bir kere hacca gitme, bir kere hacı olma! Masariyetinde bile Kur'an-ı Kerim öyle tehdit ediyor, sizden herhangi biriniz doğru yoldan azıcık saparsa o sapmasını acı acı ona tattırırız diyor. Elimi Kur'an-ı Kerim'e koyarak size kasemle teminat vereyim ki parmağımın ucuyla azıcık inhirafımın neticesinde ilahi tokatların şırang şırak suratıma indiğini hissetmişimdir. Nüzikhu tövbeler tövbesi gel kana Allah'ım. Tövbeler tövbesi. Aklına, hayaline, kalbine, gözüne dahi yabancı bir hayal girmemeli. Neden? Sen günahlarından arınacak bir yerde bulunuyorsun. Sen Kabe'de bulunuyorsun Sen enbiya izamın metfeni bulunan metaf'ta bulunuyorsun Sen binlerce kutsiyanın tavaf ettiği bir yerde bulunuyorsun Sen kötü duygulara kapalı bulunduğun bir yerde bulunuyorsun Ve iyi duygulara göre programlandığın bir yerde yaşıyorsun Bununla beraber bütün bunlara Hep sana ganimet gönderen bu şartlara ve bu atmosfere rağmen İnhiraf edeceksin, eğri büyüğü yaşayacaksın. Gözünü başka şeylere dikecek, başka beklentilere girecek, başka hülyalarla dolup taşacaksın. Acı acı tattırırlar, acı acı tattırıyorlar, acı acı tattırdılar, tattırırlar. Ganimet ölçüsündedir Cerem'e ve şimdi isterseniz... Allah Resulü'nün nur efşan, öpüp başıma koyacağım, mübarek elini. Bir eli Uhud'daki ashabının başında saçlarını okşuyor. Demin namazda başımı yere koyarken de ben böyle bir soru geleceğini bilmiyordum. Şu dağınık kâkülümü okşa, gönlümü okşa Ya Resulallah dedim ve duayı tilavet ediyordum yine. Allah sana diyor ki, kapına gelenleri boş çevirme ben de bir dilenciyim ve kapındayım boş çevirme dedim saçını okşuyorsa öyle okşar işte bir selam da size sizin de dağınık kakülü gülberlerinizi okşuyor okşuyor ama bedeli Uhud okşuyor ama bedeli Saraybosna okşuyor ama bedeli ey şehit oğlu şehit isteme benden makber sana aguşunu açmış, duruyor peygamber. Çanakkale'de yakapaçı olma.